Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Çanakkale'nin merkeze bağlı Kirazlı Köyü yakınlarındaki altın ve gümüş madeni projesi kapsamında on binlerce ağaç kesildikten sonra aylarca kaz dağlarında nöbet tutan yurttaşlar burada işlenen çevre katliamını gündemden düşürmedi. 13 Ekim'de maden arama lisansı sona eren Kanadalı firma lisans alamadı. Şirket yaptığı açıklamada 2021'e kadar faaliyetlerine ara verdiği bilgisini paylaştı. Kaz Dağları'ndaki tahribatın tartışıldığı günlerde 44 firmanın daha arama izni bulunduğu bildirilmişti. Ancak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in CHP Milletvekili Fikret Şahin'in sorusuna verdiği cevap bölgeyi bekleyen tehlikeyi gözler önüne serdi. Anlaşılan 44 değil 155 firmanın bölgede 279 maden arama ruhsatı var. Sözcüden Saygı Öztürk'e konuşan CHP'li Şahin, madencilik faaliyetlerini yürüten şirketler hakkında kamuoyunda çelişkili bilgiler yer aldığını belirtti. Şahin, bölgede faaliyet gösteren şirketlerin ve bölgedeki madencilik faaliyeti yapan projelerin sayısındaki muğlaklığın, bölge insanı başta olmak üzere tüm kamuoyunu rahatsız ettiğini ifade etti. Şahin, kamuoyunun maden projelerinden ve sonuçlarından haberdar olma isteğini beraberinde getirdiğini, söyledi Ve Şahin'in sorusu üzerine ise Enerji Bakanlığı, Kaz Dağları ve Madra Dağı ekosistemi içindeki madencilik faaliyetleri konusunda sonunda şu bilgileri verdi. Bahse konu alanda 54 farklı kamu kurumu ve firmaya ait 107 adet arama ruhsatı, 2 farklı yabancı ortaklı firmaya 8 adet arama ruhsatı, 93 farklı yerli firmaya ait 148 adet işletme ruhsatı, 6 farklı yabancı ortaklı firmaya... 16 adet işletme ruhsatı düzenlendi dendi. CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Çahin Türkiye Maden Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifini hazırladı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Teklifte milli park, özel çevre koruma bölgeleri, yaban Hayat koruma ve geliştirme sahaları ile muhafaza ormanları statüsüne sahip olan alanlar, bu alanların 50 kilometre çevresinde kalan il ve ilçe yerleşim alanlarına komşu durumda bulunan alanlarda Madencilik faaliyetlerinin yapılmasının yasaklanması öngörüldü. Bu alanlarda madencilik için arama, ruhsat verme ve maden çıkarma işlemi yapılmaması amaçlandı. Verilen yasa teklifinde yer aldı. Yani özel çevre koruma bölgeleri, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları muhafaza ormanlarının etrafında yapılmaması söz konusu. Uluslararası Enerji Ajansı 2019 yılı Dünya Enerji Görünümü raporunu yayınladı. Çalışmadaki bulgular, hız kazanan yenilenebilir enerji yatırımlarına rağmen mevcut enerji sisteminin Paris İklim Anlaşması kapsamında belirlenen iklim hedeflerine ulaşmak için yeterince hızlı gerçekleşmediğini ortaya koyuyor. Çalışmaya göre yenilenebilir enerji dönüşümü beklentileriyle fosil yakıtlara dayalı mevcut enerji sistemi arasındaki fark açıklığını koruyor. Çalışmada öne çıkan bir diğer nokta ise raporda birinci yakıt olarak nitelenen enerji verimliliği alanında gerçekleşen ilerlemelerin yavaşlamış olması ve elde edilen başarının mevcut potansiyelin çok altında kalması. Mevcut politikalar senaryosuna göre küresel enerji talebi mevcut eğilimlerle 2040 yılına kadar her yıl %1,3 oranında artacak. Ayrıca enerji kaynaklı emisyonlar da sürekli yükselmeye devam edecek. Bununla birlikte enerji güvenliği baskısı da sürecek. Politika belirleyicileri tarafından uygulanması planlanan politikaları içeren belirlenmiş politikalar senaryosu ise küresel enerji talebinin gelecek 20 yılda yıllık ortalama %1 oranında artarak yükseleceğini öngörüyor. Bu senaryoya göre gelecek 20 yıllık bu dönemde başta fotovoltaik olmak üzere düşük karbonlu elektrik üretim yatırımları hızla artmaya devam edecek. Gelişen LNG ticareti ve doğalgaz kullanımının yaygınlaşması sağlanacak. Bununla birlikte ekonomik büyüme ve nüfus artışı enerji kaynaklı salınlardaki artışın gelecek 20 yıl boyunca sürmesine, dolayısıyla da dünyanın sürdürülebilir enerji hedeflerinin gerisinde kalmasına neden olacak. Çalışmada birincil yakıt olan enerji verimliliği alanında çok geniş, kapsamlı, hızlı adımlar atılması gerektiği vurgulanıyor ve ekonomik olarak uygulanabilir tüm fırsatların değerlendirilmesi ve bu alandaki iyileşmenin yıllık 103 oranında olması gerekiyor. İzmir'de buluşan 11 Büyükşehir Belediyesi ekolojik, sağlıklı, ucuz gıdaya erişim için hayata geçirdikleri deneyimleri ve planları ortaya koydu. ortak bir hat oluşturmak isteyen belediyelerin hedefi, Üretici ve müşteriyi aracısız buluşturmak bu buluşmada alınan karar üzerine tarımda işbirliğini geliştirmek için bir araya gelen belediyeler üreticinin ürünün değerinden satmasını sağlayacak ve aradaki tedarik zincirini kısaltarak müşterilerin güvenilir ucuz meyve ve sebzeye erişimini sağlayacak bir yol haritası belirlenmesini hedeflerine koydular. İstanbul Beşiktaş Belediyesi İletişim Ofisi'nin koordinasyonunda Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü yaya ve araçların hayvanların yaşam alanlarına saygı duyması ve bu konuda hassasiyet duygusunu arttırmak amacıyla Beşiktaş sokaklarına kedi ve köpek çıkabilir görselli tabelalar astı. İlçenin kritik noktalarında şu ana kadar 26 tabela eklendi. Bu sayının 42 noktaya çıkarılması planlanıyor. Ve son haberimiz insanların birbirleri ve gezegenin döngüleriyle uyumlu yaşayabileceğini düşünenleri bir araya getiren Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali bu sene 21-24 Kasım tarihlerinde İstanbul'da Institut Français ve SALT Beyoğlu'nda gerçekleşecek gösterimler herkese açık ve ücretsiz. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği.